الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من قلقه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 Dalâle. Bugün iman dersinin 125. Derste, dersindeyiz. İmanın da rükünlerindeydik. Yani imanın şartlarında. Orada da 4. rükünü bitirdik. Peygamberlere iman. Bugün 5. rükündeyiz. O da nedir? Ahiret gününe iman. Rükün derslerinde de 5. rükünde Rükün derslerinde de bugün 35. hükündeyiz. O da nedir dedik ahiret gününe iman. Rükün şart nedir dedik olmasa olmazdır. Eğer bunu böyle iman etmesek bizim imanımız doğru olmaz. İmanımız doğru olmasa Allah bizden razı olmaz. Allah kendi kullu kulu olarak bizi kabul etmez dünyanın sonunda cennet yerine bizi cehenneme sokar. Onun için biz imanımızı Allah rızasını kazanmak için, cennete girmek için imanın şartlarını yerine getireceğiz. Beşinci şartla neyle ilgilidir? Ahiret gününe iman. Bu ahiret günü nedir? Kısacası adı üzerindedir. Ahiret günü. Arabcesi nedir? El yevmil ahir. Hadiste geçtiği gibi. يَوْمُ الْاٰخِرِ ayette de geçtiği gibi. O da nedir? يَوْمْ gündür. Ahir en son. En akhir. Yani bundan sonra bir gün yoktur. يَوْمُ الْاٰخِرِ yani en son gündür. Ondan sonra gün yoktur. Biz günde kalkıyoruz 24 saat sabah akşam, sabah akşam. Her gün yeni bir gün tazeliyor. Hücre gibi. Ahiret gününde yani izin geldi artık Başka bir gün yoktur. Bu son gündür. Eydi bu nasıl bir şeydir? Şimdi Allah Subhanahu Teala dedi ki: "Kâne ve arşuhu alal mâ. Rabbi Nerededir? suyun üzerindedir. Hiç kimseye de ihtiyacı yoktur. Ama ebedi olarak kendisiyle Kendisiyle kalıcı olarak, ebedi olarak kullar istedi. Onu da ne yaptı? allah Teala bu isteğini gerçekleştirmek için o kulları yaratmaya karar verdi. Karar verdiğinde o kullar imtihana tabi olacaklar. Çünkü Allah'ın yanına has adamlar gelir. Çok sıkı bir imtihandan eritmeden geçecekler. Onun için Allah Teala bu kulları yaratmak için bu dünyayı yarattı. Bu dünyayı yaratmak için evren lazım. Evreni yarattı. Evrenin de içinde bu dünyayı yarattı. Onun için insanoğlu mükerremdir. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا bani Adem En mükerremdir. Bu evreni yaratmış kim için? Bu insan oğlu için. Sen kendini küçümsama. Allah seni bu evreni senin için yaratmıştır. Ama İntihan olduğu için allah Teala öyledir. Bol insanlar yaratır içinden az azları çıkar. Binde bir tane çıkar. 999 tane cehenneme odun olur bir tanesi cennete gelir. Allah'ın yanı. Burada nerede tecelli ediyor? Bir insan nasıl çocuk yapıyor? İlişkiye giriyor. Erçekten meni çıkıyor, kadından yumurtalar çıkıyor, çiftleşiyorlar, ne oluyor? Çocuk oluyor. Allah hayat şartlarını böyle ürütmeli, otomatike bağlanmış. Ama bir erkek kaç tane meni çıkartıyor? Milyonlarca. Bazen 200 milyon çıkıyor, 300 milyon çıkıyor. Kaç tanesi görüyor bir tanesi. İşte Allah böyledir. Rabbül Alemin ganidir. Onun için bu insanları, bu dünyayı yarattı. O insanlar bu dünyaya gelsin. Bu dünya Allah Teala içinedir. Bir imtihan tahtasıdır kulların için. Bu imtihanda ne çıkıyor? Allah Teala has adamları seçiyor kendisi. Yani yanında ebedi olmak, kalmak için çok özel adamlar lazım. Onlar da bu dünyada ne olmuşlar? Allah Teala yaratmış Adem oğlunu. Şimdi Ademoğlu oğlu bu dünyada yaratıldı. İmtihan tabiittir. Bu imtihan nedir? İman meselesidir. İmtihan nedir? Allah'ın emrine uyacaksın. Yasağının önünde duracaksın. O kadardır. Eydir e bu evren yarattı. Bu evren ne olacaktır? Allah Teala bu dünyayı yok edecektir. Ondan sonra o bir dünya kurulacaktır. Çünkü bu dünyayı Allah Teala bir evreni niye yaratmıştır? Geçici olarak. Geçici olarak Hazret Adem'den önce yaratmıştır. Hazret Adem'den <gülüyor> çok önce yaratmış. Neden? Hazırlık olsun diye. Hazret Adem inmiştir bu sahneye. Ondan sonra biz nesilleri gelmişiz. Bu dünya bitecektir. Bir sonu var bu dünya. Bu sonu nedir? İşte yomruklerdir. Bu sondan sonra ne olacaktır? Dünya bitecektir. Yeni bir dünya kurulacaktır. O yeni dünyada ne var? O yeni dünyada hiçbir şey yoktur. Sadece böyle böyücü evren yoktur. Sadece ne var? İki tane duraklama noktası var. Onun haricinde hiçbir şey yoktur. Ne gezegenler, ne diyelim e, dünya, ne var orada? Cennet var, cehennem var. Cennet ebedi saadet yeridir. Cehennem ebedi azap, işkemce, şakavet yeridir. Değilir, bunların kim içine girecektir? Kim intihande geçmiştir? Cennete girecek. Kim sınıfta kalmıştır? Cehenneme girecektir. Ondan sonra bu dünya, bu evren bitiyor. Yer, gök, yıldızlar filan kalmıyor. Güneş, gezegenler bitiyor. Bu dünyanın sonu iki yerdir. Onun üçüncüsü yoktur. Değilir, bu dünyayı demek ki bir son günü var. O son günü ne zamandır? Tabi biz bunları hepsini işleyeceğiz. O son günü ne zamandır? Allah emir verir, israf ile sura üfler. O gün bitti. O gün bu dünyanın en son günüdür. İşte dersiniz bunu ile ilgilidir. O güne iman ediyoruz. Aslında derste sadece bu yoktur. Derste ahiret gününe iman neyi gerektirir? O güne iman ve o cünden sonra ben çizdim ya ana çizgisiyle haritayı. İşte Allah Teala dünyayı yaratmış bu dünyanın da sonu var. Bunlara hepsine iman etmem. Bunlara iman etmek ne demektir? Yani burada ne gelmiş ne gitmiş hepsine iman edeceğiz. Eydir bunda neler var? O son güne iman edeceğiz. O son cünden sonra ne olur? İşte mahşer günü olur. İşte bu dünyada yok olur. Bunlara iman edeceğiz. Ondan önce her insan öldü son günüdür dünyada. Ona iman edeceğiz. Ondan sonra ne var? Kabir azabı var. Ona iman edeceğiz. Ondan sonra mahşer günü var kurulur. Orada ne var? Resulullah'ın havzu var. Ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellemin havzu var. Onun başında müminler su içerler. İşkence var orada. Mahşer gününde. Ondan sonra hesap kurulur. Ondan sonra terazi kurulur. Ondan sonra mahşer gününde bütün detayları var. Onlara hepsine iman edeceğiz. Ondan sonra sirat köprüsü var. Ondan sonra cennet var, cehennem var. Bunların hepsine biz ne yaparız? İman etmemiz lazım. Bunlar hepsineye dahildir. Tümü ahiret gününe iman etmeye dahildir. Bunlar hepsini işleyeceğiz bu derste. Ona göre hazırlığı olu, hazırlı olun. Bu ders bayağı uzun sürecektir. Neden? Çünkü en önemli meselelerdendir. En önemlisi nedir? Gözden görünmeyen, akıldan idrak edilmeyen meselelerdir. Bunun da adı nedir? Gayiptir. Bu dinin de en özelliği gayiptir. Onun için burada sınıfta kalan çok olur. Özellikle kim kalır sınıfta? Kim aklını şeytan babası gibi ön plana çıkartacak? İbliç ön plana çıkarttı, sınıfta kaldı. Akıl katmayacaksın. Bu, bu dinin özelliği Nedir? Teslimiyettir. Ama çör teslimiyet değil, akıl mantıhten, delilden teslimiyettir. Yani her gelen ahzı var, bu budur dese inan, inanırsın, hayır. Bana bir sadık insan gelecek diyecek bana o da kimdir? Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Buna inanırız, yani de onun varisleri, onun dediğini eksikmeden, eklemeden bize nehl ona mükellefiz bunlara biz inanmaktır. İşte bu ahiret günü kıssacası budur arkadaşlar. Buna iman edeceğiz. Evet bu dilde kolaydır. Bir de gelsek dataya baksak ne kadar ayet var ne kadar hadis var bakarız o kadar işte ahiret günü zor bir gündür. Evet şimdi önce el yevmil ahir ahiret günü bu yevm-ül ahirin Kur'an'da ve Şünnet'te çok adları var. Adları çoktur. Bir mesele ne kadar önemli olsa o kadar çok adı var. Neden dedik? Mesela Allahu Teala kaç tane isim var? Sayısız, sayısız isimleri var. Sayısız <gülüyor> sıfatları var. Neydir? isimler nedir? Allahu Teala çünkü bu ne desek nedir? Bu bardaktır. Kapsıyor mu bunu? Evet kapsıyor. Ama yok kapsamıyor. Kulplu bardaktır deriz. Tekledik. O zaman ne oluyor? Bu sefer bir şey ne kadar güzel olsa, ne kadar çok şey olsa, datay olsa, çok zengin olsa, çok isim lazım ki onu tanıtsın. tanıtsın. Şimdi allah Teala o kadar mükemmeldir. Ne kadar ismi olsa onu kapsayamaz. Ahiret günü de o kadar önemlidir. O kadar önemlidir. Ne kadar ismi var ise onun önemine delalet ediyor. Kur'an-ı Kerim'de ahiret gününde çok şeyler var. İsimler var bunu ile ilgili. Bunu ile ilgili çok isimler var. يَوْمُ Ahir bu meşhur ismidir. Yani dünyanın en son. Bir de yuvmul kıyama. Kıyamat günü. Kıyamat nedir? Yani kıyamat koptu diyoruz ya. Nedir? Yani her şey yok oldu. Kıyamat koptu. Allah'ın emri kıyam etti. Emri yerine geldi. Tecelli etti. Sonra ne diyoruz? Yomul hisab, hesap günü. Nedir bu hesab günü? Terazı kurulacak her çeşit amel defteri. Yomul ceza. Ceza günü. Nedir? Her çeşit şey cezasını alır. Bunu ile ilgili işte birçok sıfatları, isimleri var. Bunlar bir kısmı şeyde zikrolunmuştur. Yomul الْبَعْثِ Be'et nedir? Diriliş. Diriliş günü. Yani her çeşit yeniden dirilir, hesabını verir. يَوْمُ Fasıllar Kur'an'da geçiyor, bir kısmı da sünnette geçiyor. Fasıl günü. Fasıl nedir? Ayrım günü yani çifirden şirk ayrılır çifirden iman ayrılır günahdan hasenetten e, vabel ayrılır vesaire yavmuddin din günü yavmuddin yani din nedir? Allah'ın emrettiği gün inanç günüdür değil mi? din nedir? inanç yavmuddin inanç günüdür ne inanmışsan onu görersin evet yani de değinden alınmış yani tudan udan yani sen orada sorguya çekilirsin. İyi yapmışsan mükafat alırsın, çötü yapmışsan cezasını alırsın. Yomul Cem'i. Yomul Cem, cem nedir? Toplama günü. Mahşer günü herkes toplanır. Bizler değiliz. Hazret adamın dünyanın sonuna kadar aynı lahzada, aynı alanda Çıplak çıplak anadan doğmuş gibi her şey Allah Teala'nın huzurunda toplanır. Buna ne derler? Yavmul cem. Yavmus saika. Saika nedir? He? Yıldırım. Ama yıldırım biraz fazla görüntülü çaksa insan ürküp kopar. Ama bu sur uflandı, öyle bir surdu ki kim duysa o sesi anında çarpılır, yok olur. Çak olur yani. Nasıl bir yıldırım bir şahsa çapsa anında yok eder onu bu dünyayı yok eder. O sur, yevm sa'iq, ona benzetmiş. Sonra yevm-ül hasreti vel hasret ve nedâmet günüdür. Neden nedâmet ediyorsun? Aaa! Keşşeyi işleseydin, keşşeyi amel yapsaydın. Hasret nedir? Hasret çekiyorsun. Niye ben bu heri kaçırdım? Nedâmet ediyorsun. Yevm-ül Tağabun biliyorsunuz, sura var bunun hakkında. Nedir tağabun? Türkçesi. Yevmü tağabun yani gıpta günü. Tağabun budur. Yani birbirinizi gıpta edersiniz. Zumara onlar gidiyorlar cennete, onlar da cehenneme gidiyorlar. oları gıpta ediyor Yani de yarış günüdür. Zaten yarış neyle yaparsın? Amelinle yaparsın. Orada amel yoktur. Amel Tekdim ettiği amelleri. Yevmettenad. Nida günüdür. Her şey çağırılır. Yevmel vaid. Vaid nedir? Öhüd. Ne söylenmişse ceza o gün verilir. Ya pardon yani ne söylemişsen evet ceza yani de vaid olmuşsa o gün de verilir. Yevmel hulud. Hulud nedir? Kalıcı. Ebedi. Halid. Halid, kalıcı. Hulud nedir? Kalıcı. Gün. Nedir o? Yani bu dünyanın sonu dedikçe yen cehennemde biter yen cennette. O ayrısı yoktu. Yevmel kuruç. Kuruç günü. Huruc nedir? Çıkarsın. Yerden çıkarsın. Huruçtur. <gülüyor> Yevmel eşhed. Şahitlik günü. Her çeşit birbirine şahitlik eder. Elin, ayağın, gözün seni şahitlik eder. Her çeşte olduğunu görür. Yomal firar, firar nedir? Kaçış günü. Ayette diyor ki, ana babadan kaçar, baba oğuldan kaçar. Her çeşye ommayfirru almaru, min ahi ve sahibethi ve bani. Yomat talaki, talak nedir? Buluşma günü. Rabbinle buluşursun, amelinle buluşursun aldığın müjdelerle, yani de buluşursun. buluşuyorsun. Yavm-i Feth Feth nedir? Feth. Açın günü. Neyi açıyorsun? Muminler için fetholunur. Cennetin kapsı, cehennemin kapsı da kafirler için. Yavm-i Tamme nedir? En büyük musibet, en büyük musibet. Ondan en büyük, en vahim musibet yoktur. O da nedir? Akıl ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yauma saha, saha nedir? Saha, yani ne bağırsan, ne çağırsan ne işkence olsa o gün o günde insanlar hep işkence çekerler azap çekerler nereden? kabirden ta mahşer gününe kadar hatta cennetler cennete cehennemlikler devam edecek. Evet. Darul karar karar nedir? He? Yani sakinleşti. Bir topu atıyorsun yuvarlanıp bir yerde duruyor, karar buluyor orada. E bu dünyanın sonu, kullar celdiler, celdiler, hesap, kitap bilmem ne. Ondan sonra nerede karar buluyorsun? Yen yani cennette, yen yani cehennemde. Sonra, kıyamot günü günleri diyorlar. Ayette geçtiği gibi. saat nedir? Sa'at. Sa'at nedir? 24 saat diyoruz. Bir gün 24 saattir. Aslında değil, çer değil. Sa'at 24 saat olsun, her saatte 60 saniye e, dakika, olsun, her kadardır. Bu bir bir zamana, bir günün içinde bir zamana saat derler. O saat nedir? Sura üflemek saatidir. Emir geldiği saattir. Yomul Gashiye. Gashiye nedir? Yani her şey kapkalılık olur, gözün önü kapanır. Her şey birbirine karışır. Ta'metül kubra En büyük musibet günü Ta'met günü en büyük musibet günü Kubra ondan büyük yoktur Hakka hak etmiştir o gün Hakka El vaki'a Muhakkak o gün olacaktır Yevmel vaki'a muhakkak Hakkikat bulacaktır El her şeyi yok eder. el peş peşe gelir. El-kari'a, kari'a nedir? Kara vurmaktır yani. Kapıyı kara ediyorsun yani çalıyorsun. Ama öyle bir kari'adır. Kalpleri yerinden söker. El-hak, yavmel-hak. Hak cündür. Muhakkak hukul bulacaktır. El-feza, yavmel-feza. Feza nedir? En büyük korku cündür. cezâ Cezâ nedir? Öyle korkarsın ki artık canından bakarsın. Ni'at Ni'at nedir? Vaad olunan gün. Hangi gündür vaad olunmuş? Allah Teala vaat etmiş bize kıyamet gününü. Evet, işte bu kıyamet gününe biz inanıyoruz. Buna nasıl bir inanç lazım? Bir genel iman lazım, bir detay iman lazım. Genel iman nedir? Allah Teala bu gün vuku bulunacaktır haber vermiştir. Buna inanıyoruz. Bir de detay iman lazım. O günlerde ne yaşanacak ona iman edeceğiz. Buna iman ettik bizim ne olur? İmanımız doğru olur. O zaman kurtarırız imanımız bu konuda 5 hükümde yerini bulur. Allah subhanahu teala yevmi mehşer gününde her çeşit toparlar burada. Şimdi kıyamet günü nasıl kopar? Dedik ki kıyamet günün alametleri var. Küçük alamet, büyük alamet. Bunları işleyeceğiz ahiret gününde. Küçük alametler ne zamandan başlar? Resulullah'ın bi'setiyle beraber başlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an indi ona peygamber seçildi. 40 yaşında Mekke'de o günden küçük alametler başladı. Ne zamana kadar? Dünyanın sonuna kadar devam eder bu küçük alametler. Bir müjde de vereyim size. Birçoku çıktı bir azı kalmıştır. Hangisi çıktı hangisi kaldı onları derslerde göreceğiz. Ondan sonra büyük alametler çıkar. Büyük alametler on tanedir. O çıktığında birincisi çıktı artık tövbe kabul edilemez. Küçük alametlerden büyük alametler devam edecek. iç içe geçecek. Ama o alametler on tanesi çıktı artık tövbe kabul edilemez. Yani kıyamet yaklaştı. Büyük alametlerden kıyametin yaklaşması an meselesi. Ama bu ne kaderdir? Bir sene mi? On sene mi? Yüz sene mi? Üç yüz sene mi? Bilemeyiz. Bu da gayiptir. Çıksa çıkar. Biz buna inanmamız lazım. Bu arada biz genel olarak buna inandık. Bu arada ne oluyor? Bu arada ne oluyor? Detaylar var. Şartlar, küçük şartlar nelerdir? Alametler, olar var. Bir de böğü alametler var. Bunların hepsinin detayı var. Siz bir yerde işin. Bunların detayları var. Anlatabildim. Bu detaylar nedir? Bu detaylar bu detaylar hepsi celal bir şeydir. O celal bir şeye biz inanacağız. Evet. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı birçok ayette ne ne diyor? Cenel olarak diyor ayetlerde. Fakife, eza jemagna hım liyömin, la rıb fihı, vuffiyyet kulu nefsin ma kəsəb et, vohum la Ali Umran 25. ayette Diyor, nasıl o gün, ki hepsini toplarım, o güne toplarım hepsini, la rıb fihı. O cünde de şüphe yoktur, muhakkak toplayacaktı. O cünde de her nefis ne yapmışa? Önüne gelir. ise iyi, kötü ise kötü, o günde zulüm yoktur. Hangi günden bahsediyor? Kıyamet gününden. Burada nedir? Cenel iman etmemiz lazım. Evet. İkincisi ayette, Hud surası 103. ayette, inne fî zâlike le âyâten, le âyeten, limen khâfe azâbel âhireti, zâlike yevmul mecmuun lehu'n nasu ve zalika yevmul meşhud ki o gün bir nedir? mucizedir böyük bir ayettir Allah Teala'dan kimi için ahiret gününe iman etme edenler için az ahiret gününü azabını hesaba katanlar için o günde bütün insanlar toplanılır ve zalika yevmul meşhud o günde muhakkak şahit yani canlanacaktır. Görülecektir. Bunlar nedir? Genel imandır. Bir diğer ayette Vak'a suresinde "Vekanu yekuluna" Cahfiller derlerdi ki, "E idnittna ve kunna turaban ve idama. E inna Soruyorlar. Biz ölsek peygamberlere diyorlar ki da sallallahu aleyhi ve sellem söylediler. Biz ölsek toprak olduktan sonra kemiklerimiz kül olduktan sonra bir de dirilir, mi? dirilir miyiz? Evvâdâbûnel evvelûn Bizi bırak da o geçmiş babalarınızla dirilir. Kul de olara ey elçin. İnnel evvelîne vel âkherîne lemecmûûne ilâ miqâti yavmin ma'lûm. De olara öncekiler, sonracılar bir belli günde, hesap gününde hepsi toplanacaktır. Ne, neden bahsediyor? Bu günden bahsediyor. Ahiret günü. Ahiret günü ne zaman başlar? Bu dünyanın sonudur. O gün hangi gündür arkadaşlar? İşte kıyamet günüdür. Anlatabildim? O kıyamet gününde o kıyamet gününde bütün Müslümanlar, pardon bütün insanlar o günde toplanırlar. Hepsi o günde muhakkak toplanacaktır. Bu genel olarak biz kıyamet gününe inanıyoruz. Detayına gelireceğim. bir sürü kıyamet gününde detaylar var. Onlara hepsine küçük şartlar, büyük şartlar da geleceğiz. Şimdi şimdi Küçük şartlar, büyük şartlar ile ilgili detay çok olduğu için bu detaya, detay imanını biz bırakacağız sonraya. Şimdi biz genel olarak inandık kıyamet günü var. Tabi bazı arkadaşlar söylüyor diyor bazıları inanmıyorlar. Yani bu kadar detaya. şimdi bak kardeşim bizim dersimizin adı nedir? İman dersi. Bak bu kitabı şerh ediyoruz. Kitabul İman. İman kitabını şerh ediyoruz. İman nedir? He? İman kalpten inanacaksın, dilinle ikrar edeceksin, amaldan onaylayacaksın o iman. Canlandıracaksın. İman budur. Haydi Allah İslam'da iman imanın anlamı nedir? Yani imanın anlamı bu altı şarttır. Bu altı şartı yerine getirdin iman ettin. Onun için inanmayanlar, akıl mantık yürütülenler imansızdılar ol biz ilgilendirmez. Bizim derslerimiz iman edenlere muhataptır. Yani bizim derslerimiz gayri mumin yiyen de iman ediyor iddia ediyor ama şeytana uymuştur. Biz onlardan muhatap değiliz. Onlar için özel dersler olur. Onları getiririz. Onların seviyelerinde şeytan nasıl onları aldatmıştır? Hangi heccetler vermiş? Onlara biz cevap veririz ebeştir onları bu dersimizi dinlesin yani akılcılar var ya bir günde Türkiye'de olabilir bizim dersimizi dinlerken bizimle alay edelim? ya diyorlar 21. dönemdeyiz hala bunlar bu şeylerden gaybi meselelerden bahsediyorlar olabilir onları mahzur görün siz doktorsunuz. onlar bir hasta hasta doktora da çifreder doktor sabreder onu bunlar hasta bunlar zavallı biz bular, bular, dersimiz bular'dan, onlardan ne dilden anlıyorlar o dilden konuşuruz onlardan. Madde akıldan anlıyorlar, akıl mantıklı da böyle delilden olmaz. Onlar ayrı meseledir. Onun için bizim davamız iman edenlere. Şimdi Allah subhanehu teala ahiret günü çok önemli olduğu için her meselede Kur'an'da ahiret gününe tehdit etmiştir. Hatta öyle terkic etmiştir ki Allah'a imanla ahiret gününü her zaman peş peşe getirmiştir. Bağlamıştır birbirine. Allah o ahiret gününe iman edenler demiştir. Bir sürü ayette. Neden? Çünkü önemli meseledir. Dikkat ha bak şimdi bir hoca telebelerine yani bir vaaz insanların faydası için ne yapar? Hangisini baksa telebeleri yani atrafındaki insanlar, Müslümanlar o hataya düşecekler, o hatayı çok vurgular. Dikkat edin, dikkat edin. Sakın aldanmayın. Böyle derler size, böyle yaparlar size, böyle derler. Her zaman meselesi on yapmış. Neden? Çünkü göz önünde görüyor, o cürüm, o günah işleniyor. E Allah Teala de biliyor insanoğlu şeytan buradan çok işler ona, giriş yapar ona. Ne yapıyor Allah Teala? Her münasebette ahiret, cümrünü Urdu yapıyor. Sakın ha düşmeyin. Sakın ha şeytan düşmanınızdır. Bunu Rabbil Alemin her münasebette getiriyor. Mesela bir sürü ayet var. Aslında ayetleri biz saysak yani Kur'an'ı tefsir edeceğiz. Çünkü her ayetin sonunda Allah vakit diyor. Şimdi bir numune olarak alsak örneği olarak Bakara suresi dördüncü ayet. Biliyorsunuz Bakara suresi Kur'an'ı neydir? girişidir. Fatiha anahtarıdır. İlk sura diyelim bakaradır. Birinci sura Fatiha anahtardır. En önemli sura nedir? İkinci bakaradır. En uzun suradır. Onun en başında ne diyor? Elif, la, min, zâlikel O kitap için. Çime inmiştir. İman edenler. İman edenlerin vasfını veriyor burada. Ne diyor Allah subhane ve teala? Vellezîne <gülüyor> yu'minûne Olar ki iman edenlerin muttakilerin sıfatlarını veriyor. Bir sıfatlarından ne bima unzile اِلَيْكَ Sene inene iman edenler. Ne inmiş sana? Şeriat paket, İslam şeriatı. وَمَا unzile min قَبْلِكَ Senden önce de peygamberlere gönderilene iman edilen. وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ Ahiret gününe ne yaparlar? yukinun nedir yani e, inanırlar tayakkun Te, nedir yani hakkıyla inanmak şüphesiz tereddütsüz yakin aynen aynen yakin diyoruz, hakka yakin he ha? yani kesin yakinle inanırsın. yani kalbinde şüphe yer yoktur onun için ne diyor Allah Teala burada ve bil ahireti hiç tereddüt yoktur. En küçük olay, olay hadiste sahih gelmişse biz buna inanıyoruz. Ha olur. Bir tane çıkar adı e, İslam'a kendisini mensup etmiştir. Soyadını da İslam'a mensup etmiştir. Bir tane çıkar profesördür. Bir tane çıkar e, kadınlarla televizyonda e, raportaj yapar. İslam adına ahkam keser. Bunlar hepsi Şeytanın yavrularıdır. Elemanlarıdır. Şeytan bunlar vasıtasıyla fikrini yürütüyor. Çünkü vasfese yapamasa sana canlı vasfese şeyatini insü vel cin cin beynini karıştırır o kolaydır. Resulullah diyor şeytan gelir diyese onu bu yarattı bunu bu yarattı. Ey Allah için mi yarattı? Deyin a'udhu billah o gider. Ama ins şeytanına a'udhu billah dersin gitmez. Nestem o o cin manevi silahtan çekinir kaçar ama ins maddi silah ister. o ilimle gelirse sen de ilimle karşı çıkarsın. Onun için yuqunin dercam burada tereddüt etmez. Bunlar celiller derler ki dediğimiz insanlar inkar ederler. İşte Mehdi gelmez. Gelse bir çay ikram ederiz ona. Hem de alay ediyorlar. Bunlar zındıklık seviyesine bile gelinmişti. Halları Allah korusun. Bir de cahil değiller. Ondan sonra işte Hazret ise inmez. Akıl mantıkla helbücü bunun üzerine icma var. Geleceğiz bunları hepsini şerh edeceğiz inşallah. İşte ey, teyakkul nedir? Hakka yakin kalplerinde karar kesinleşmiştir. Şüphe yoktur onun. İmanın şartındandır bu. Ahiret gününe imanın şartı böyle olacaktır işte. Yerinde bir şüphe olmaması lazım. Delil, ayet Bana ne ya senden kardeşim? Sen İslamiyet'i böyle anlıyorsan, Bana ne? Yani senin aklın, mantıkın nasıl kabul ediyor? Ben senin, bu dönemde benimle yaşıyorsun, halin, şamayinin belli. Bana diyorsun, bana uy. He? 1400 senelik bu kadar bir için bu kadar alimler hepsi yanlış mı? Sen doğru musun? Bunun ne yapmak lazım bunları Bunların yüzlerine vurmak lazım. Evet. Sonra bir ayette de Bakara suresi artmış şinci ayette Allah subhanehu teala aynen şöyle buyuruyor. İnnellezine amenü vellezine hadu ve nasara ve sabiine men amene billahi vel yevmil akhir ve amil salihan felahum ecruhum inde rabbihim ve la khovfun aleyhim hum diyor ki olar ki iman ettiler ve onlar ki veldin hadu ve diyor ki olar ki iman ettiler müminler. Olardan da önceki yahudi mu'minler ve hristiyan mu'minler yani Hz İsa zamanındaki hakiki Nasraniler, Hz Musa zamanında yani Hz Musa'dan sonra hakiki Hz Musa'nın dinine uyanlar, ve sabiine, sabi, sabi, sabi da diğer peygamberlerin atbaları, peygamberlerine uyanlar, bunlar uymuşsa peygamberlerine, ha, bunların mucafatları nedir? Cennettir. Ama bir de bir sıfatların veriyor. Bunlar nedir? İman etmişler. Nedir sıfatları? Âmenu billahi ve liyumil ahir. Helbücü deseydir, ayette deseydir ki bunlar Allah'a iman ettiler. Ne olurdu? Bunlar için işte mücafaat var. Ama nedir Allah-u Teala? Burada iki şeye vurdu yaptı. Nedir? Ahiret gününe iman ve emile salih anlatabildim. Bu çıvurgu çok önemlidir. Neden? Halbuki Allah'a iman etmek hem salih amel içine dahildir, hem de ne dahildir içine? Ahiret gününde iman etmek. Niyet? Burada ahiretten emel-i salihi Allah'a imana ne yaptı? Açıklama yaptı allah Teala. Neden? Önemli olduğu için. Neden? Baş düşman buradan giriş yapar. Baş düşman giriş yaptığı için sadece başka bir şey için değil. Eydir baş düşman nasıl giriş yapar? Çok yöntemleri var. Birikimi çoktur. Ta cennetten başlamış birikimi bugüne kadar, kıyamete kadar da de devam edecek. oğlu zavallıdır. Bir de insanoğlu tarihi okur, ibret almaz. Diğer fırkaları ne hataya düşmüş, ibret olmaz. Ayağının altına bakar, ah diğer dünyadır. Halbuki biz mükellefiz, tarih bizim için İbret. Allah Teala ayette dediği gibi bu kıssaları size diyorum hatta ibret alırız. Kim ulul albab aklı olanlar ibret alır. Olmayan zaten şeytanın aklını şeytana teslim etmiştir. Eidir ne diyor? Men amene billahi Allah'a iman etti. Zaten Allah'a iman etmek gerekiyor, gerektiriyor ahireti ve salih ameli. Ee, burada dedi ahiret gününden de iman neden? çünkü ahiret günü nedir? işte bu dersimizdir nedir ahiret günü nedir? en önemli meselesi nedir ahiret gününde? en önemli meselesi nedir? terazi terazi tartar teraziden sonra platin kesilir cennet mi cehennem mi? cennet cehennem, teraziden sonra onun için Allah subhanahu teala dikkat edin ha. Sonra diğer ayette ne diyor? Terazin, terazi'yi bize anlatıyor. Ya demeyin ya terazi hassas değil, terazi işte kaçırır bazı şeylerde es geçer. Ne dedi? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى O terazi öyle bir hassas terazidir ki bir miskal-i zerre Eylik yapsan, eylik tartar -tar sana gösterir karşılığı. Kötülük yapsan, onun da karşılığı varsa. Bir miskal-i zerre ki gözden görünmeyen bir meseledir. İşte ahiret gününü hatırlayan, o terazini gözünün önüne koyan allah Teala isyan eder mi? Etmez. Yerde karıncayı azıtır mı? Acıtmaz. Hakiki mümin böyle olur. Onu hiç allah Teala bize ne diyor? Hatırlatıyor. Ahiret günü ne kadar önemlidir? Bir de en önemli mesele nedir? Ahiret gününde, terazide en önemli mesele nedir? Ve emile salihen. Çünkü o terazi boş laf tartmaz. İtikadı da tartmaz. Neyi tartar? Emel tartar. İtikat canlanmasa emele tartmaz onu. Ve emile salihen. Salih emel işledi. O terazi iki keffesi var. Ona da geleceğiz. Açıklayacağız hadisleri, ayetleri terazi hakkında. İki keffesi var. Ona tertar. Sadece amel tertar. Amelin de salihin tertar. Yani çok amel işlesen Allah rızası için Allah emretmemişse geçersizdir terazide. Çünkü salih değil. Onun için bu ayette böyle tecelli ediyor. Diğer bir ayet Bakara surası 177. ayette Ayette leysel birra en tuvlu vucuhakum ibal el meşriq vel mağrib. Birday bu eğilik bu değil ki siz sağa sola dönüyorsunuz. Yani bu tarafa ibadet ediyorsunuz, o tarafa ibadet ediyorsunuz. Eğilip yapıyorsunuz sadaka yapıyorsunuz. Bu değil. Velakin birra eğilmek budur Men amene billahi. Ey lüğbudur Allah'a iman etti. Allah'a iman etti. Her şey biter. Her şey içinde dahildi. Ne diyor sonra? Vel yevmil Ahiret Ahire kelimesi. Gördük. Hey münasebeti ahiret gününe diyor? Sonra ne diyor? Vel meleiketi. Vel kitabi ve'n-nebiyyi. Burada İslam'ın diğer şartlarını da koyuyor. Ee imanın diğer şartlarını da koyuyor. Gördük mü? Her münasebette ahiret gününü Allah Subhanahu ve Taala neyi tekid ediyor? Allah Subhanahu ve Taala her münasebette kıyamet gününü tekid ediyor. Sonra bir ayette yine Bakara surasında "Zalike yu'azu bihi men kana minkum yu'minu billahi ve'l-yevmil akhir." Bir münasebet diyor diyor kim inandı Allah gününe? Eh, ahiret Allah'a inandı ahiret günler, bu bunun için bir öğüttür. Her münasebette. Ve ila madyana akahum Şuayb'a. Feqala ya kavmi, "İbadu Allah ve ercu yevmel ve la ta'sifu fi'l ardı mufsid." E Madyana da. Kimi gönderdi Şuayb'ı? Ne dedi? Dedi ki "Ya kavmi." E kavmi. Allah'a ibadet edin ve ahir ve ercu ahir. Ahiret gününü de hesaba katın. Gördün mü? Ahiret günü her zaman da nedir? Önemli bir meseledir. Sonra, man kana lehu. Pardon. Sonra bir ayette, man kana lehu aleyhim min Ma kana min sultanin. İlla liya. men öğrenme. bil ahiret. Hmin huve minha. Fi شَكِّنْ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِظٍ Bu da Sebe' surasında şeytanın güçleri gücüleri yokuydur. Ama nedir diyor? Allah subhanehu ve teala bilsin ki nedir? Ahiret gününe iman edenle etmeyenin farkı çıksın. Sonra birçok münasebette böyle gidiyor Kur'an-ı Kerim. Ahiret gününe önem veriyor. Onun için ahiret gününe iman etmek önemli meselelerdendir. Şimdi ahiret gününü inkar edenler kimlerdir? Çafirlerdir, müşriklerdir. Biraz önce dedik ki biz ve babalarımız bir de dirilir. Nedir? İnanmıyorlar diriliyoruz. Halbuki ahiret gününün en büyük iman iman meselesi nedir? Biz hepimiz yeniden dirilip hesaba çekileceğiz. Allah Teala onlardan da bile ne yaptı? Aklı seviyelerinde onlara cevap verdi. Ne dedi onlara Red olarak? ahiret gününe iman imkan edenleri ayette Yunus surasında ve yestenbi'ûneke ehaqqun hu sana ki ver ver bize haberi bu kıyamet günü büyük azim haber veriyorsun ne be? büyük azim haber veriyorsun bu haktır, bugün haktır diyorlar kul Dey ey elçimalara. Ne diyeyim ya Rabbim? İyi var Rabbi. İyi, teakid için yani. İyi var Rabbi, Rabbime yemin ederim. Hak'tır. İnnehu lehakkun ve mâ entum bimu'cizîn. Hak'tır. Siz de allah Teala Teala'yı icaz edin. Yani bimu'cizîn yani siz allah Teala karşısında hiçbir şey aciz, bırakamaz. aciz bırakamazsınız. Aciz. siz acizsiniz. allah Teala bu mesele de aciz değil. İnnemâ tu'adûne l'âtin ve mâ entum bimu'cizin Bu da En'am sonrasında Va'dolluğunuz gelir siz bunun karşısında acizsiniz de ve allah Teala'yı da aciz edemezsiniz bu inç aranızda. Bir diğer ayette Tagabun surasında Zemel lezîne kafarû ellen yub'atû Kafirler iddia ettiler kıyamet günü yoktur. Bu dünyamızdır yaşarık biter. Kul bela ve rabbi diye olara ey Muhammed evet Rabbime yemin olsun letub'atunne ثُمَّ لَنْ تُنَبِّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى yesir. يَسِرْ Rabbime yemin olsun, çıkacaksınız. Sonra size haber verilecek amelleriniz teker teker ve bu da Allah için çok yesirdir. Yesir nedir? Çok kolaydır. Hiç. Kolaydır. Hiçbir şey sayılmaz. Tabi burada yine çok ayetler var. Faderhum yefuzu ve يلعبu hatta yulaqi yulaqu Bırak o eğlensinler, ey Muhammed. Dert etme bunları. Bular o günü, hak günü, vaadolunan günü kavuşanda o zaman eyvah derler. O zaman ne diyenler? Rabbircuun. Bizi Rabbi gönder çok güzel amel ederiz. Ama geçti. Öyle bir şans yoktu. Hatta ila ra'u ma yu'aduna fe men adhafu nasran ve aqallu adada. O günü görseler ne kadar aziz olduklarını anlarlar. Afir suresinde innes sa'ate la'atiyetun la rayba fiha ve lakin ekserun nasi la yu'minun. Gördük mü? Binde bir tane iman eder. Ne diyor? Sa'at Zamanı laaatiyetum laqyibe فيها. şüphe yoktur o gün, gelecektir ahiret günü. Ve ancak insanların birçoğu iman etmiyor. Şimdi burada iman etmiyor diyor hocam dersin, ya Türkiye Cumhuriyetinde ateistler, diğer bilmem inanmayanlar vurdum duymazlar yüzde yirmidir. Doğru mu? Evet, kimlikte doğrudur ama fiilde tersidir ne demektir tersidir yani inanmayan daha çoktur türkçede evet ben Müslümanım diyen var namaz kılan da var ama inanmıyor inanmak nedir arkadaşlar inanmak o değil ki sadece evet ben inanıyorum kıyamet günü kopar ne yaptım o gün için? İnanmak budur çünkü ehli sünnete göre iman boş laftır tartmaz terazide ne zaman iman dolu laf olur Dosyanın için boş olur, kitabın yaprakları beyaz değil. He? Yazılı olarak gelir. Yen yani altın suyuyla yazılmış, yen yani kömür mürekkebiyle yazılmıştır. Ne zaman? Tarazide. Ne zaman içi dolu olsa. Onun için ehl Sünnet'e göre iman emelle süslenilir. Onun için çok insan var diyor, ben bugün de ahiret gününe iman ediyorum. ikrar edilir diliyle. Ama bu ona yarar mı? Hayır yaramaz. Neden? O gündüzün amel etmesi lazım. İnanıyorsan amel etmesi lazım. Yani bir dene ne diyor ki sana ben inanıyorum şu anda bugün sen olacak. Haberlerde ilim teknoloji ilerlemiş. Yağmur yağacak sen olacak. İnanıyor musun? İnanıyorum. E hani sen tedbir almadın. Kapının önünü sen yapmadın. Yoksa su basacak senin deponu, evini. İnanıyorum ama yapmıyor. O zaman sen inanmıyorsun. Bizimle alay ediyorsun dersin. Değil mi? de boş insansın. Abessin. Onu hiç Allah Teala bunu diyor. Allah Teala diyor ki inanmayanlar nedir? Kel en'am. En'am nedir? Davar gibi. Merkep gibisiniz. Bel azal yusebiyle. Merkepten daha kaybetmişsiniz yolunuzu. Merkep hiç gördün mü kaybetmiş yolunu? He? Atı olsun, eşeği olsun, koyun olsun, bütün he? hayvanlar Allah'ın çizdiği çizgide gidiyor. Yemeğini bulur, çok alır, her şeyini hesabına yapar. Hiç gördün mü bir eşek yolunu şaşırsın? He? Gitsin paklava yesin. Hiç gördünüz mü böyle bir şey? Eşek fıtratını değiştirir mi? Ama bunlar değiştiriyorlar. Bizde bir atasözü var. Diğer eşekle paklava ne demek? Yani hiç ilakası yok. Anlatabildim mi? Onun için fıtrat değişilmez. Ama kim fıtratını değiştirir? İnsanoğlu. Allah Teala onun için diyor hayvanlar daha yollarını kaybetmişler. Bel humkel en'am Bel azallu sebilin Evet. işte iman etmek lazım. Sonra diyor ki iman etmeyen bu güne nedir? Kafirdir. Velokki çimlikte iman ediyor, dilde iman ediyor. Ama içine koyacaksın. Koymasan. He? Evet. Şeriat gereği bazen tekfir edemez seni. Burada ama bir tarafta piletin çafirlerden cehenneme kesilir. Ebedi de kesilir. Veliki burada seni yakasalar da namazını da kıldırsalar. Ama bir tarafta piletin kesilir. Neden? Amel gelmedin. Elin boş, üzül, kara derler seni Meşhur ayet Nisa suresi 136. ayette her rütünde bunu delil kullanıyorduk. Ve men yekfur billahi Allahu Teala'yı inkar eden, küfür eden ve melekatihi meleklerine ve kutubihi kitaplarına ve rusulihi elçilerine ve yevmil Ahiret gününe Şifreden ne olur? فَقَدْظَلَّ baida, بَعِيدًا ضَلَالَمْ بَعِيدًا kayboldu yoldan çıktı kayboldu hem de öyle bir derine gitti ki hayatta yolunu bulamaz iyidir burada yol ne değil kayb nedir gözünün önüne koy bir sahra var bazen filmlerde çıkıyor sahrada yürüsün kum sana eniyor. içeri bataklık gibidir anlatabildim mi? Burada bir yol var, o yol otoban gibidir. Dümdüzdür. O yol seni istediğin yere kurtarır. İşte bu yol dünyadan ahiretin arasındaki yoldur. Allah onu diyor. O da nedir? Sırat müstakimdir. Bu dünyadan cennete giden tek yoldur. Sırat müstakimin kriterlerine o kendini cennetin kapısında bulursun. Evelallah. Ama zalla zelalen be'ide, sırat müstakimden çıkar, <gülüyor> Kayboldukça olur. Derinliğe gittifse derinliğe gider. Hayatta dönemez bir daha. Sirat Kim bu? İşte kıyamet gününü inkar eden. İnnelledine la yercuna liqa'ana. Ve razu bilhayati dunya. Diyor ki onlar ki bizim bizimle buluşmayı arzu etmiyorlar. Yen la yercuna hesabına hesabını yapmıyorlar. Biz nerede Allah Teala ile buluşacağız? Cennette, Kıyamet gününde, yani de cehennemde. Ne dedi Allah Teala? İşte ben bu dünyayı yarattım, cennet cehennem için. <gülüyor> Buradan intihandan oraya gideriz. Eğer hesap etmiyorsan teraziyi Allah Teala'yı karşılamayı. Ama ne yaptın? Varolu bil hayatı dünya. Kim hesap etmez ahiret günü? Kim hayat? Dünya hayatına ne yaptı? Razı oldu. Ya bu çok güzeldir. Kadın, para, mal, eğlence, yemek, içmek, bu hoştur, bu hayat böyle gitmiştir. Eğer böyle yaptın وَاتْمَعَنُّ بِهَا اِتْمَعِنَا nedir? Yani arkayın oldular. Yani razı oldular. Yo, razı oldular değil. İtmi inan ettiler. Yani mutluluklarını buradan aldılar. Bu yeter bize dediler. Mutmeyin oldular. Yani bu bize yeter dediler. O bir taraf önemli değil. Bu dünya hayattır, hoştur dediler. İşte bugün de insanlar ot gibi yaşıyor. Görüyorsunuz. Çok var bu insanlarda. Ne diyor? Vellezinehum en ayatine gafilûn. Yani de bizim ayetlerimizden gafildiler. Onun için babalarımız çok güzel derdir bu akılcılar. Ey gafiller! Bir günahçının dertler ey gafil. Buradan almışlar. Dilimiz zengin bir dildir. Gafil ayetten almıştır. Gafil nedir? Gaflete düşmüştür. Allah'ın emrini unutmuştur. Ne yapmıştır? Şeytanın emrini uymuştur. Ulaihe ma'vahumun naru bima kanu yaksibun. Onların yeri ebedi olarak ataştır. Neyle teşcirdiler? Bime kanu yekşibun. Kesip nedir? Yap, ellerin kazancıyla. Yani ne koydun tencereye, o gelir çepçene. Ne yaptın bu dünyada? Sen istedin bunu. Budur. Sonra, ayet-i kerimede diyor ki bize, allah Teala, iman etmeyen şahsı yok edin. İman etmeyen şahsı yok edin. O iman etmeyen şahs hakkı, yoktur benim yerim üzerinde yaşasın. E ya Rabbi sen yarattın onu sen yok et. Hem iman etmiyor hem de rızkını veriyorsun. Evet. Ben diyor zulmü yasakladım. Ben bunu madem yarattım rızkını veririm. Ama sen bunu öldür. E bana niye yüklenirsin ya Rabbi? İşte bu senin intihandır. Gördün mü? İntihandır. İntihallerde madde var. Birinci soru, ikinci soru, üçüncü soru, sonra adaca He? Hadi öldür bakalım. Ya ya Rabbi bu kardeşimdir. Ha, Madem iman etmiyor öldüreceksin. Babamdır öldüreceksin. Örnek ashabıcığım. Savaşta ühdebedir. Bütün savaşlara karşıma karşı geldi. Allah dininde yoktur babam, kardeşim, amcam, ametem yoktur. Hepsi aynıdır. Ne diyor? Allah Subhanahu ve Taala Lokman şey Tevbe Suresi'nde 29. ayette Katilullezine ve la bil Ve la ma Allahu ve ve la Allahu Allah'a iman etmeyen, ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın haram kıldığını, Resulünün haram kıldığını haram, kıldığını haram kılmayan Hak dinle din diyanetinden amel etmeyenler ne yapın? Katili onlardan savaş edin onları yok edin. Sizin gördüğünüz budur. Bu da intihandır işte. Ediyor muyuz? Edeceğiz. Yerine göre bunun zirveti nedir? Cihattır. Tutacaksın kafalarını keseceksin. Sıkacaksın. bomba istese bomba atacaksın. Savaştır bu. Ama bu ne zaman olacaktır? İslam devleti kurulacaktır, Cihad olacaktır. Onu yaparız. Ama yapamıyorsan dilinle, kaleminle hiç yapamıyorsan zayıfsan kalbinle yok edersin. O adam senin için bir hiçtir kalbinde sayacaksın. Velev baban olsa bu. Bak Allah Teala ne diyor? Baban kafir olsa ona uyma ama iyi geçin. Ama aynı zamanda ne diyor? Kafirdir. İnanmıyor. Karşına çıktı onu yok edersin. Evet şimdi ahiret günü dedik ki yakın bir gündür. Ahiret günü yakın bir gündür. Allah Subhanahu teala bu yakın günü bizim için hesaba katmıştır. Bunun da haberini vermiştir. İnşallah önümüzdeki derste biz e, kıyamet günü e, ne zamandır saatim gelir mi kim bilir bunu bunu e, şey yaparız alametlerinden önce e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne haber vermiştir onları e, işleriz ondan sonra küçük alametlere gireceğiz. İnşallah Allah subhanahu bize ömür verse. Allah'ın izniyle bütün detaylarıyla bunu ne fazla uzatman ne de kısa böyle anlaşılma şekilde, tam inşallah anlaşılan bir şekilde bu derse devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin, nebina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain.